Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmemiş midir, kendinin niçin bu kadar yoruyorsun, denildiğinde de Allah'a çokça şükreden bir kulda mı olmayayım, buyurdular.